Propolis, Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Ben Maria Sezer. Programa başlamadan Efel, köydeki asansör faciasında hayatlarını kaybeden işçilerin, yakınların başlarına sağ olsun demek istiyorum. İşçilere rahmet dilerim. Çok kısa radyo kariyerimde böyle bir anons ikinci sefer yapmak toplumumuzun halinin hakkında çok şey ifade ediyor diye düşünüyorum. İnşaatın başındakiler ve emniyet için mesuliyet taşıyan olan kişileri şiddetle kınıyorum. Evet, bu hafta e, arılar nasıl yeni nektar kaynakları buldukları ve bunu birbirlerine nasıl anlattıkları üzerinde konuşmak istiyorum. E, yalnız bir küçük bir yan patikaya girmek istiyorum. Geçen hafta bahçemin üzerinde sürekli yaklaşık 10, yaklaşık 11-15 arasında e, arı kuşu e, bir grubu dolaşıp duruyordu. Demek ki onlar artık tekrar güneye dönmeye hazırlanıyorlar. Arı kuşları hem ilkbahar hem de sonbaharda bir hafta boyunca bahçemin üzerinde görüyorum. Her sene zaten e, onun ailesinden olan kırlangıçlarda gittikçe daha büyük gruplar içinde sürekli uçuyorlar. Demek ki toplanıyorlar, gençlerin kanatlarını kuvvetlendiriyorlar böylece. Sürekli dalışlar yaptıklarında da anlaşılıyor ki çok böcek yiyip şişmanlamaya çalışıyorlar. Çünkü seyahattayken yemek yemeyip bir uçuşta gidecek yerlerine varmaya çalışıyorlar. Bu küçük kuşlar ve bazen bu tür küçük kuşlar göç yolculuklarında sonunda vücut ağırlığının üçte birini kaybediyorlar. Belki sizin yaşadığınız bölgede de böyle prit, prit, prit diye polis düdüklere benzeyen sesler gökten geldiğini duyarsanız hemen bakın. Çünkü o zaman çok güzel olan arkuşları kuşları görme fırsatı bulursunuz. Çok özel bir ses. Hakikaten polis e, e, düdüklerine benziyor. E, ve kuşları kendileri de çok güzeldir. Evet, bal... Için, arılar için gıdanın, gıdalarının bir parçası. Yafrularını büyütmek için polenler ile beraber lazım ve ayrıca kışın yemek bulamadıklarında onunla kışın geçiriyorlar. Bal nektardan yapılıyor ve arının enerji kaynağıdır. Nektar, su, şeker yani glükoz ve fruktoz ve aldığı bitkinin özel malzemelerden yapılıyor. Her çiçeğin değişik kokusu, ...nektarın değişik kokusundan geliyor. Kokusu içindeki değişik özelliklerinden oluşuyor. Dolayısıyla her balda kendine has bir tat, kokusu, rengi ve kalınlığı var. Çiçekler dölemek için, yani polenleri ayrı türe dağıtmak için... ...polenleri çok kolay görülecek yerde tutuyorlar. Hem renkleri hem de kokuları arıları çekiyor, yani... Bitkilerin de bir stratejileri var Arılar kendilerine çekmek için hem renk hem de koku. Fakat nektarları saklı kalıyor, bırakıyorlar. Bu nedenle arı uzun dili ile nektarı aramak zorunda ve çiçeğin içinde dolaşması gerek. O sırada polenler tüylü vücuduna yapışır. ...veyahut vücudundaki tüylerine e, yapışıyor ve bu şekilde bir sonraki veya o çiçeğindeki e, erkek veya e, dişi organları e, karıştırıp e, duruyor. Hatırlayacağınız gibi bal arılarının özelliği, onlar hep aynı tür çiçekleri, ha, bal arılarının özelliği... Onlar hep aynı tür çiçeklere konuyorlar. Ve onun için bombüslerden veyahut kelebek gibi e, böceklerden daha etkin bir şekilde döleme yapıyorlar. Daha evvelde şimdi bahsettiğim gibi çiçeğin nektar organları genellikle saklıdır. Arılar çiçeğindeki nektar nerede durduğunu nasıl biliyorlar acaba? Arılar ayrıca çiçeklerin rengine de geliyorlar. E, arı çiçeğin rengini hatırlıyor. Ama bilhassa yerini hatırlıyor. Yerini de sonra öbür e, arkadaşlarına anlatıyor. Nerede o çiçek ve nerede o bal alabiliyor, o nektar alabiliyor. Çünkü daha bal değil tabii ki daha. E, arıların çiçekleri bulmaları için, e, renkte kullandıkları buluşu için... ...1979'da Nobel ödülü alan Dr. Karl von Frisch... E, ...bir sürü çiçeğin yapraklarının üzerinde ince çizgiler var olduğunu da buldu. Yani hem renk e, araların hangi renkler gördükleri, net nasıl renk gördüklerini e, buldu... ...ve e, hem de e, yaprakların üzerinde ince çizgiler olduğunu e, buldu. Dr. Carl von Frisch 1886 ve 1982 arasında e, yaşadı. Bu çizgilere, bu... E, petalların üstünde yani çiçek yaprakların üstündeki çizgilere nektar rehberi ismi verdi. Arılar o çizgileri takip edip nektarın durduğu yerine gidince çiçeğin hem erkek hem de dişi orkan, organların üzerinden geçmesi gerektiği için o sırada nektar arayışında üzerinde dolaştığı çiçeği de dölebiliyor. Yani hem o üzerinde durduğu çiçeği ama hem de Başka çiçeğe de dönüyorlar. Nektar organları çiçekten çiçeğe değişiklik gösterebiliyor. Yani yerleri değişik bir yerde olabilir, boyutları vesaire değişiyor. Nektar organları tabii ki çiçeğin su dolaşımı sistemi ile bağlıdır. Ve eğer bitki yeteri kadar su almıyorsa o zaman nektar ...da az oluyor veya yok denilecek kadar da olabilir. Çok kurak geçen bir yazdan sonra çok al, az bal alabildiğimi hatırlıyorum. Tabii ki ısı ve toprağın türleri bütün bunları etkinler. Bahçemdeki balım, balımın her sene değişik bir rekortesi var. Şarap gibi. Hem benim bahçemde olduğunu anlayabiliyorum... ...hem de her sene kendine has bir tadı var. Her sene bir alışmam lazım. Yani bir sene akasyalar çiçekteyken yağmur yağdığı için arılar oraya gidemiyor ve dolayısıyla akasya nektarı çok az Veya hiç toplanmamış olabiliyor. Ee, az, akasya balı çok akışkan ve açık renkli olur. Kokusu da çok hoş ve o tabii ki e, balının rengine ve e, akışkanlığına bir etki yapıyor. Veyahut başka bir sene daha az börtlen var vesaire vesaire. Arı kendisi yaklaşık 100 miligram ağırlıkta ve bal karnında yaklaşık 70 miligram nektar taşıyabiliyor. Yani 170 miligram yük olduğunda saatte 25 ve 30 kilometre ...arasında hız ile gidebiliyor... ...düşünün. Normal bir bisikletçi... ...yani insan bir bisiklet... ...üzerinde olduğu zaman... ...saate ortalama 15 kilometre gidiyor. Bu da onun iki mislisi... ...ama o bir insan... ...bisiklet üzerinde bir insan değil... ...yani o kendi kanatları ile giden minicik bir böcek. Üstelik de diyelim ki... ...ben 70 kiloyum... ...ve 49 kilo fazla yük... ...karnımdayken... ...bunun kaç mislisine gitmek zorundayım... Ve bunu hayatımın yarısı tüm gün durmadan yapmak zorundayım. Ne kadar ağır bir hayat olduğunu anlaşılıyor. Ve hakikaten yaz aralar yorgunluktan ve bitkinlikten ölüyorlar. Karnında taşırken nektar enzimler ile karışır ve fermentasyon başlıyor. Balın özellikleri de oradan almaya başlıyor. Kovana geldiğinde... Nektarı kendi bal karnından çıkartıp kovandaki nektar depolayan genç ve halen içeride çalışan bir araya aktarıyor. Aktarıyor. Hani dillerinin ucunda, ucunda minik kaşıkları var onun yardımı ile yapıyorlar bunu ağızdan ağza e, yapıyorlar ve buna trofali, trofalaksis denilir. Nektar genç işçiler tarafından hücrelere konduktan sonra nektardaki fazla olan suyu uç, suyun uçması için kovanda çalışan genç arılar tarafından kanatları aspiratör gibi çırpatarak nektar balkav kıvamına getiriyor. Bunun için her saniye 400-500 kere kanatlarını hareket ediyorlar. Sonunda sadece orijinalinden %17 su kalana dek. Yapıyorlar. Yani nektarın yüzde seksen uçurtuyorlar. Bu ara kovanın içinde nemli bir ortam oluştuğunu da anlayabilirsiniz. Bu sıhhatlı bir şey değil. Birkaç yaş aşırı nemli bir, bir yaz olmuştu. Birkaç e, sene evvel aşırı nemli yazlar olmuştu. Ve evlerimiz ne kadar küf oluştuğunu hatırlıyorum şimdi. Küf arılar için insanlardaki gibi sıhhatsız bir şey. Onun için kovanların üst kısmında bir fantilasyon penceresi var. Eskiden de tabanlarda, tabanlar yani en alt e, bölümde küçük tel ile örtülü bir kapaklar yapılırdı. Ki o kapak yazın sıcaklarda açılırdı. Ama o tür kovanlar artık hiç görmüyorum. Halbuki yazlarımız artık daha sıcak ve nemli geçiyor sanki. Kovan yapımcılar varsa bunu dinleyen onlara duyuruluyorum. E, alttaki kapaklara lütfen artık minik kapacıklar yapın. Hatırlıyorsunuz ki kanat çırpmaları aynı zaman kovandaki ısıyı kontrol etmek için de kullanıyorlar. Yavru, yavruları doğru derecede tutmak için de çalışıyorlar. Kovandaki ısıyı yakla, ısı yaklaşık 35-34 derece olması gerekiyor. Fazla sıcak olduğundan da Soğutmak için çırp, kanat çırpılıyorlar ama soğutmak için evvela su püşkürtüyorlar. E, bu ara balık koydukları hücrelere hafif yataydır. E, yataydır ama hafif yukarıya bakıyor. Öyle inşa ediyorlar ki sıvı nektar içinden akmasın. Daha evvelki programında anlatmıştım. Ana yavrularını dışarıdaki ısıya göre kovanın ortasında bırakmaya başlıyor ve top şeklinde genişle, genişleyerek yapıyor. Soğuksa yumurtaları ortada bırakıyor ki sıcak tutması kolay olsun. Çünkü arılar sıcak tutmak için biliyorlar arılar yani etrafında duruyorlar ve hafif titreşim yaratarak ısı yaratıyorlar. Fakat eğer ısı yeteri kadar sıcaksa ana seri halinde sağdan sola kadar tüm hücrelere yumurta ile dolduruyor. İşçiler de nektar ve poleni yavruların etrafında stokluyorlar. Hemen e, yavruların yanında ilk önce nektarı stokluyorlar. E, en yakın yani ondan sonra en dışta polen geliyor. Zira bal olacak nektar. Ee, ...ve polen onlar için yemek ve ayrıca da kışlık stokları ve e, yakında e, olması gerekiyor onlara. Bir arı hayatında yaklaşık bir çorba kaşığı bal yapabiliyor... Bal kaynakları olarak gene, genellikle sadece çiçek nektarı düşünüyoruz. Halbuki İngilizce'de honeydew denilen ve mitolojiye de çok değer verilen malzeme, bir sürü ağacında yapraklarından bıraktıkları sıvıyı da topluyorlar arılar. Ayrıca bazı bitler ve afitlerin ağaçlarının gövdelerinden aldıkları sıvı için içi, sıvıyı içip, onunla beslendikten sonra çıkarttıkları sıvıyı, Sıvı çok da önemli bir nektar kaynağıdır. Yani ağacın gövdesine minicik bir delik delip ağacının öz suyunu çekiyorlar. Sonra bal arıları onların çıkarttıkları afitleri ve bitlerin çıkarttıkları şekerli suyu alıp kovana getiriyorlar. Mesela çam balı bundan ibaret. Çamın çiçeği yoktur. Yani çamdaki e, öz suyu direkt gövde ve e, dallardan alınıyor. Peki e, arılar nektarı nereden, nerede bulabilecekleri nasıl biliyorlar ve kimler buluyor? Bir dakika ona biraz sonra başlayacağım çünkü e, vakit geçti. Şimdi bir e, ara vermem lazım. E, bu hafta bir e, istek üzerinden bir parça e, vereceğim. Bu istek e, arkadaşım ve e, açık radyo dinleyici e, Razi Yekubat'ın. E, Rica etti bende ve çok da güzel oturdu çünkü bal bulmak ile alakalı programına denk geldi. Adı Arım, Balım, Peteğim ve Nesrin Sipahi'den. Gülüm dalım çiçeğim Bilsen ki öleceğim Yine seni seveceğim Arım balım ödeyim Gülüm dalım çiçeğim Bilsen ki öleceğim Evet, tekrar hoş geldiniz. Evet, arıların nektarı nerede bulabilecekleri nasıl biliyorlar ve kimler buluyor diye söylemiştim. İlk önce her kovanda keşif yapan arılar var. Onların işleri hem ol verileceği zaman yeni uygun bir yer ararlar ama aynı zamanda su, yeni polen ve yeni nektar kaynakları bulmak için dolaşıyorlar. Arılar birbirlerine rastlanınca antenlerine sürtüş, sürtüşerek anlaşıyorlar. Yani antenlere rastladıkları arıyı e, kokluyorlar. Daha doğrusu taşıdığı firmonu koklayıp oradan kovanın içindeki ihtiyaçları anlaşılıyor. Firmonlar alarm durumu veya ol yapma isteği veya ananın telef olduğunu, dolayısıyla yeni ana ger gerek olduğunu vesaire vesaire birbirlerine anlatmaya yeter. Tüm arılar birbirleri ile kontak halinde oldukları için ananın salgıladığı feromon bir müddetten sonra tüm bireyle, bireyler aynı duygu taşıyor ve bir vücut gibi hareket ediyorlar. Eğer her arayı bir hücre, hücre gibi görüyorsanız bir koloni bir vücut veya birey olarak algılayabilirsiniz. Bazen acaba futbol maçlardaki masa histeri de feromon ile alakalı olduğunu diye merak ediyorum. Fermonlar insan hayatında fark etmezsek de çok büyük bir rol oynuyor. Hani e, deminki masahestiri misali... Veya bazı deneylerden çıkan sonuçta bir grup kadın yeter kadar uzun aynı çatı altında yaşıyorsa... ...sonunda hep aynı zamanda aybaşı görmeye başladıkları... ...veya karşı cins insanları birbirleri daha ilk tanıdıkları aslında kokla, kokulu, kokulardan sevip sevmedikleri gibi. Bunlar kokunun önemini... Altını çizmek için söylüyorum. Keşfedici bal arıları nektar akımı olan zengin bir kaynak bulduklarında bilgiyi kendi koloniden olan arılarla paylaşmak isterler. İşte renk ve koku üzerinde e, bulmaya gidiyorlar. Bunu bulduktan sonra paylaşacaklar. Ayrıca bunu polen veya su içinde yapıyorlar. Ancak bunu feromon ile yapmıyorlar. Bu işi Dans ederek yapıyorlar. Zira burada sadece bir hissel ve anaya bağlı olan bir durum değil. Çok gerçek olan, hayati önem taşıyan bir bilgi paylaşmak zorundalar. Yani uzaklık, yön, yüksek saire anlatmak zorundalar. Bunu gene e, 1944'te Dr. Carl von Frisch e, bulmuş. Arıların nektar akımı kaynağı birbirlere anlatmak için... ...dans ettiklerini keşfettiği işte. Ancak bunu kaynak 100 metre ileride olduğunda değişik... ...yakın, ya yani 100 metreden yakın olursa daha değişik bir dans ediyorlar. Yeni nektarı keşfeden arı ilk önce kaynağından az nektar alıp kovana taşıyor. Kovana gelince mumun üzerinde kaynağının uzaklarına göre dans edebiliyor... İşte o iki tür danslarında İngilizce'de iki tane değişik isimler var. Bir tanesi salama dansı, waggle. Ben ona salama dansı diyorum. İkincisi de yuvarlak round dance, yuvarlak dansı. Salama dansı uzak kaynaklar için kullanılıyor. Yuvarlak dansı yakın kaynakları için kullanılıyor. Bu yeni nektar kaynağı öğrenmek isteyen arılar dansları sürekli takip ederek oradan nektarın nerede olduğunu öğreniyorlar. Mumun çerçevesinin üst tahtası, ortası tam ortasında güneş olarak varsayıyorlar. Salama dansı yapan arı kabaca bir sekiz şekli çizmeye başlıyor. Göstermek istediği yerin güneşe, gü güneşin Güneş'e göre açısı, mum çerçevesinin üst tahtasına göre anlatıyor. Çünkü keşfedici arı dansın güneşinin durumuna göre yapıyor. Bunu yaparken güneşin gün içinde pozisyon değiştirdiğini göre de yapıyor. Yani şu andaki durumunu anlatıyor. Ultraviyole ışığı gördükleri için bulutlu olduğu zaman bile güneş nerede olduğunu biliyorlar. Ve ayrıca tüm Gün kovanın içindeyken güneşin nerede olduğunu bilbiliyorlarmış. Eğer nektar kaynağı o an tam güneşin yönündeyse aşağıdan dik bir şekilde yukarıya salama dansı ediyor uzun uzak bir şey için bir kaynak için. Sonra normal yürüyerek tekrar aşağıya yürüyor ve oradan tekrar salanarak yukarıya doğru dans etmeye başlar. Eğer güneş tam tersindeyse Yukarıdan dik aşağıda sallama dansı yapıyor. Ancak kaynak daha kuzey veya batıda ise dik değil. Pardon, batı veya doğuda tabii ki dik değil. Daha sol ve sağa doğru bu aynı şeyleri yapıyor. Dans ederken vücudun alt kısmını sağa ve sola hareket ediyor. Yani salanıyor. Nektar kaynağı ne kadar uzaksa Hareketler o kadar hızlı devam ediyor. Yani uzaklık hız ile alakalı bir şekilde anlatıyor. Yakan, yakın kaynaklar için yavaşça, yavaşça sallanıyormuş. Nektar kaynağı ne kadar ise keşfedici arı o kadar da uzun dans edermiş. Yani şimdi gördünüz ki, Yönü anlatıyor. Bu çerçevenin üst tahtası ile alakalı. Ona ki dans ettiği açı ve yukarıya veyahut aşağıya doğru e, dans ettiğine göre. E, uzaklık, e, heyecan, e, uz uzaklığı şey ile anlatıyor. Çok uzak dans ediyor. Yani uzun müddet dans ediyor. E, ve kaliteyi de e, heyecan ile anlatıyor. E, o sırada, Keşfedici arı bulduğu nektardan azıcık öbür arılara verebiliyor ki yeni arı kaynağı bulduğu zaman onu tanıyabilir. Bazen eğer kaynak uzak değilse de çiçeğin kokusu hala keşfedici arının tüylerinden de saklı olabiliyor. Yuvarlak dansı 100 metre gibi yakın bir yerde olan kaynak için kullanıyorlar Kaynağı öğrenmek isteyen arı dans dansı takip eder ve böylece kaynağın yerini öğreniyor. Fakat her koloninin değişik bir dans uslubu olabilirmiş. Yani bir kolonideki dans 5 metre ise başka, bir kolonide 70 metre olarak anlayabiliyorlar. Enteresan bir şey daha var. O sırada da dans ederken ses çıkartıyorlar. Gene o, o doktor Karl von Frisch buldu e, diye tahmin ediyorum... ...ama belki de e, e, onun e, asistanlardan biri de olabilir. Çünkü kendisi 96 yaşına kadar yaşamış... ...ve bir sürü en az e, 60 sene profesyonel e, hayatına devam etmiş... ...ve çok çok da öğrencisi e, olmuş. Belki de onun için öğrencilerinden biri olabilir... Ee, aslında e, aralar sese duyarlı olmadıklarını biliyorduk. Ee, fakat yeni okuduğuma göre bu sesler duyabilmek için gene antenlerini e, kullanıyorlar. Ses duymak istediklerinde antenlerini kafadan dik uzatıp birbirlerine 90 derece şeklinde tutuyorlar. Bitirmem mi gerekiyor yavaş yavaş yoksa son 30 saniye... Ee, Dans eden arı kanatları titreştiriyor ve o titreşim öbür arılar tarafından algılanıyorlar. Bu biraz uzun bir anlatım olacak. Yoksa bunu evet, bunu bugün hepsini anlatamayacağım. Gelecek hafta, gelecek sefer buna devam edeceğim. Ee, evet, gelecek sefer görüşmek üzere. İyi günler dilerim. <gülüyor> Metropolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer. Let me you